I'll yeah. yeah. ...yayına döndük. Açık Radyo burası... ...ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Şeytan Oyduk bir kere Zeki Müren'den... ...dinlettik. Şeytan Arabası... ...konuşacağız. Önümüzdeki da ...aydan çelik geçtik edecek bize... ...stüdyoda İstanbul Bisiklet... ...reprenin çok taze... ...kiyasada olması vesilesiyle... ...hoş geldin Aydan'ım... ...hoş bulduk... ...hoş geldin... ...bir Hoş kesin bulduk. yuvaya da dönüş tabi... ...evet... <gülüyor> ...özledik vallahi evet ya... <gülüyor> ...ben de... ...stüdyoda olmak güzel... ...evet... ...çok da yoğun geçiyor diye tahmin ediyorum... ...şimdi bu kitap... ...bu elimize aldığımızda... ...arka kapakta senin bir biyografin var... ...66'da doğdu diye başlayıp... ...bugüne kadar geliyor... Yani arada epey bir şey olmuş. En son yeni bir bisiklet, e, katlanabilir bir bisiklet de oldu Truva. Katlanır oldu bir de e, katlanmayan da oldu. Bu meşhur bisiklet manifestosunda bisiklet yaptık. Evet. E, bir de işte Troya konseptli bir bisiklet yaptık. Hani şehirlerimiz, e, ya daha doğrusu Troya 3000 yıl önce bir hileyle düşmüştü. Biz yeniden geri alıyoruz onu gibi. Hikayeyi baştan yazıyoruz Homer'in. Evet. E, ve katlanır bir Truva'ya... Atına, Troya atına, Troya atına. Bu, bu, Troya'ya bir türlü <gülüyor> ben bile alışamadım. <gülüyor> Doğrusu o tabii Troya atına. Hı hı. E, binen katlanır bisikletli şehir insanları şehirlerini evet. geri istiyorlar. Motto bu. Şehirlerini geri istiyorlar evet. Bir yandan da evet bisiklet her zaman böyle sözler söylemeye de vesile oldu. Manifestodan itibaren aslında bunu böyle biliyoruz biz de senin için. Bisiklet... Tek başına bisiklet değil bisiklet çok manalı bir şey hayatla belki eş, eş derece bir şey İstanbul bisiklet rehberi de İstanbullular için İstanbul'u farklı türlü deneyimlemek için bir öneri aslında bakarsan ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sana dün bir seneden baktım. Aziz İstanbul <gülüyor> <gülüyor> HİD yayınlarından çok kısa zamanda yayınlandı. Bu arada şeytan ne de bir şerh düşüyorsun. Bu e, kitabın içinde evet, evet, şeytan evet. arabası tabiri galiba buralardan mı çıkmış? Yani daha önce de bahsi geçmişti ama bir kez daha söyleyeyim bu kitabı da aldım. Bu bildiğimiz ilk bisiklet seyahatnamesini... Yazan adam Thomas Stevens hı hı. işte böyle San Francisco'dan yola çıkıyor ve Yokohama'ya gidiyor. Yılda 1884, 85 yılında Türkiye'ye geliyor. E, yıllardır bu sözü edilirdi yani Osmanlıca gazetelerde çıkıyor. Bir ay mı, iki ay mı ne kalıyor İstanbul'da? Hı hı. Çok da zeki bir adam çok belli. Büyükada'ya gidiyor. Hı. Bir Albay Shelton diye bir dostu var bunun. Tam da bu Radyonun olduğu yerde Topani civarında o dönem işte bu donanma ile ilgili bir mühendis bu dünya çapında bir adam boşaltında <gülüyor> bu arada <gülüyor> ee, Onunla gidiyorlar ve ada da e, kadınlar aa bu ne hoş zarif bir alettir di ilk defa bisikleti görüyorlar işte rüzgar gibi süzülüyor gidiyor falan falan derken <gülüyor> erkekler hayran. hayri hayli e, faydacı bir yerden bakıp ya bu senin bey giriş bir şey yemiyor hiçbir şey içmiyor ama şeytan gibi de gidiyor. ...diyorlar. Evet. Yani bildiğimiz ilk şeytan arabası... ...deyimine orada rastlıyoruz diyorum ben. Evet. Daha sonraki bisiklet seyahat namelerinde de var... ...Osmanlı coğrafyasına gelen... var ee, ee, mı? Evet, onlarda da işte İngilizcesi... ...Devils, Kergich falan gibi <gülüyor> bir kelime <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama... ...Stevens'in kitabında bu kısımlar Türkçe. Evet, Adamın çok... zekası oradan bence yani. Ha. Yani henüz ortalıkta... ...Latin alfabesi yok tabii daha... ...diyıl evet. yıllar falan. Ama adam... Tabii Ç harfi yumuşak G falan yok onları işte kendi şeyince evet. yazmış. O, orijinal edisyonunda e, kelimeler böyle Türkçe yazılmış. Shelton onu yazmış zaten o not almış falan kitabı da öyle koymuş. Bu seyahat namesinden seyahat değil mi? Namesinde, seyahat namesinde İngilizce seyahat namesinde. Türkçe çevirisi var maalesef çok parlak değil o kısımlar çok iyi aktaramamış çevirmen. Hmm. Yani iki cilt kitaptır birinci cilt çevrilmiş durumda. Çok değerli hmm. bir kitap yani hmm. sadece bisiklet açısından değil. 1880'lerde 19. yüzyıl imparatorluğun en uzun yüzyılında. Evet. İşte Abdülhamit döneminde, ikinci evet. Abdülhamit döneminde bir tarih kitabı bastı Evet bir tarih kitabı. Peki <gülüyor> İstanbul bisiklet rehberini de bu gelinlerin içinde görebilir miyiz? Onu zaman gösterecek. <gülüyor> evet. Niyet o var mıydı yani? Hani... Yani şöyle bir şey tabii bu kitabı yazmak beni hayli yordu. Bir önceki kitabımın bir tür versene herhalde üç tane yazardım bir tür verseneden diyorum. <gülüyor> Niye? Çünkü o bir... ...deneme kitabıydı. Hani evet. Deyim yerindeyse keyfi takılıyordum. Şimdi ise referanslarla ilerlemek zorundayım. Evet. E karşımda da İstanbul gibi bir şey var yani. Hani Seni yeneceğim İstanbul deriz ve her seferinde İstanbul kazanır ya. Tabii. <gülüyor> Kuraldır e, ve de hani ömür biter İstanbul bitmez. Evet. Yani bu kitap yazıldı e, halen e, bakıyorum ben aa şu da keşke koysaydım falan. Yani bütün aslında yazan çizenlerin ortak duru bu ya. Tabii. E, Diğer taraftan sadece bir Demin Stevenson kitabı için söylediğim şeyi bunun için herhalde söyleyebiliriz. Okurlar da onu söylüyorlar. Hı hı. E, sadece bir bisiklet kitabı değil. Yani e, bisiklet hiç bilmeyen, bilmeyen biri de. Okuyabilir, sevebilir. Hı hı. Hı hı. Şehrin coğrafi olarak algılanmasına çok önem gösterdim. Yani evet. şehir coğrafi olarak çok algılayamıyoruz aslında. Yani gündelik hayatın hengamesi de ona şey. Hı. Daha çok yollar üzerinden okuyoruz İstanbul ister istemez. Doğru. Yani doğu batı aksında giden yollar üzerinden okuyoruz. Oysa İstanbul kuzey güney arasında muazzam bir yer. Senin de yürüyüşüne katıldığım evet. Serkan, Serkan Taycan'ın Taycan. iki deniz arası rotası. Hı hı. İşte 60 kilometre ben onu bisikletle biraz evet. da Serkan'ınkinin tersinden yaptım. O hı hı. kuzeyden sonra aşağıdan yukarı ben o küçük çekmeceye iniyor. Hı hı. Menekşe plajın oraya. Ben tersini yapıyorum. Evet. E, ve bazı yerlerden geçemedik. E, Sazlıbosna Barajı'nın bazı yerlerini aşamadık bisikletle. Hı, o yüzden değil biraz değil. saptık. Ama e, hakikaten çok güzel bir aks, hat ve Serkan'ın verdiği bir ilham o. Hı hı. Yazıyorum da orada zaten. Evet, evet. E, aynı zamanda mesela oraya çıkıyoruz Karaburun'a. Oradan e, büyük çekmeceye iniyoruz. Yani bir üçgen çiziyoruz aslında bakarsanız. Yani evet. E5'i ya da Temi kullanmıyoruz ya da Kuzey Otoyolu'nu kullanmıyoruz. Evet. Çünkü aslında o hatlar hem bisiklet için daha sakin yer yer tabii ki o kaya başıcı civarı, Yarımurgaz burgazm varsin civarı kentsel dönüşüm Hı -hı. yerleri oralarda ama oralardan da tehdit geçiriyorum yani Hı -hı. özellikle diyorum burada kalın tekerli bir bisikletimiz olursa Sazlı Bosna barajının kenarından Şamlar köyünden Şamlar bendinde oradan. Evet evet. Ee, oradaki fotoğrafları arkadaşlarıma çoğu inanmıyor yani bunlar İstanbul değildir diyor. Hakeza Kesinlikle. daha batıdaki Çatalca Silivri bölgesi. Halen İstanbul en az bozulmuş yerleri hı hı. muazzam bir e, pastoral doku var. Evet. Ona ilaveten muazzam bir kültürel doku var. Biz İstanbul'un çok etnili yapısını daha çok merkez üzerinden okuyoruz ama oralarda da çok fazla sayıda sinagog, kilise, cami, Tabii. işte Anastasios surları kuzeyden güneyine evet. inen, evet. işte Hadrianos su yolu, evet. onun kemerlerin olduğu böyle hani. Acayip yerler. Halen İstanbul, ince mağaraları. Çok yer var. Söylemesek mi acaba bunları? Nazar mı da bence? Ya? <gülüyor> yani biz keçiler gidecek varsayım. Zara, yani, ...sadece Zaten yani. John'a gitsin. Öyle Yok. bir yol. <gülüyor> Arkeolojik kazılar da devam ediyor söylediğim bölgede evet, mesela... Evet. Yeni keşifler de olacak yani. Çok Anastasio yani. surları özellikle evet. hani geç ortaya çıkarılmış bir şey. Yani ben de bu kitap vesilesiyle bir kısmını gıyaben biliyordum uzaktan Hı -hı. biliyordum. Bir kısmını dostlarımı yönlendirmesi... Çok sayıda insana teşekkür var o yüzden. Evet gibi. Nasıl çalıştın kitap için? Tam da bıraktığın yerden devam etmek için soruyorum. Şimdi kitabı okurken, koltukta da okuyabilirsin. Ben benim durumum oydu <gülüyor> diye O şekildeydi yani. Ee, yine de bisiklet üstündeymiş gibi hissettim aslında. Hı -hı. Ee, ama şimdi baktığımda hem o coğrafya kliği ve hassasiyeti var. Bir yandan da ...tarihsel e, dokuyla aynı şekilde... ...işaret etmek istiyorsun geçilen yerde. E, masa başında bir emek olması gerekir. Hem de bisiklet üstünde... ...yazmışsın gibi de hissetmedim değil bu arada. Valla her türlü emek var. Yani köy kahvelerini almış notlar da var. Ee, böyle komik... ...kıyafetlerle bisiklet kaskı, gözlükleri... ...şortları falan falan Köylüler önce... ...yadırgıyor. O tarafta çok bisiklete binen yok. Var da çok yok. Hı hı. Ee, bir öylesi var. Yani... Bir, ...dediğin gibi... Her yere e, kitaba malzeme gözüyle bakma refleksi var doğal evet. olarak. E, diğer taraftan bunun bir masa başı kısmı var. Tabii. E, kütüphanelerin dehlizleri var. E, çünkü kaynaklar dağınık. Türkiye'de bir bisiklet e, literatürü ya da bibliografiyası çok güçlü değil maalesef. Hı hı. Çok ilginç yerlerden çok ilginç şeyler çıkıyor. Yani hep siyaseten hani 20'ler 30'lar mesela... ...çok bilin, az bilinir ya... ...hani biraz fludur o alanlar... ...o alanlar her anlamda flu görünen okey... ...yani hmm. halen akademiyanın... ...çok yüklenmesi gereken bir dönem olduğunu... ...herkes kabul ediyordur zaten... Hmm. ...20'lerde çıkmış spor dergilerindeki... ...Osmanlıca tabii çevirttirdim onları... ...acayip psikiyat yazıları var mesela... Öyle hmm. mi? ...çok acayip... ...yani onlara bir çok azını aldım... Hmm. ...alabildim yani hmm. kitap zaten... ...350 sayfa daha da şişmesin diye... Evet. Ee, ...ve... Hmm, ...ve... Özellikle de bisiklet üzerinden hani mesela Sultanahmet Endüstri Meslekçisi çok acayip bir şeyin üstünde durur. Hmm. Hipodromu Sfendo'nun üstünde durur. Ve işte ora hem tarihi olarak işte çok muazzam bir yer. Aynı zamanda bizdeki ilk bisiklet olimpiyatlara giden ilk bisikletçi Cavit Bey'in de mezun olduğu okuldur mesela. Onu keşfetmek çok zevkli tabii. Evet. Ya da onun Lalil'deki fabrikasının kütüphanede işte tanıtım broşürünü bulmak evet. gibi hmm. onlardan söz ediyorum ya. Ee, ve hani tarih, coğrafya, bisiklet, teknik evet. bunların hepsini harmanlayarak ve e, titizlenerek tabii ki hata yapmamak mümkün değil İslam konusu olunca. Öyle eğlenen zor bir kitap oldu benim için açıkçası. Peki 30 yıldır bisikletin üzerindesin İstanbul'da. Yani en Yaklaşık, azından yazan evet. o aşağı yukarı evet. 30 yıldır. Evet. Ee, bu 30 yıl boyunca mı tasarlamıştın mesela bu bir kitabı yoksa böyle ne bileyim hayatının son 10 yılı falan mı? Çünkü yani öyle bir... Ben hiçbir ismin... İstanbul kitabı yazma şeyi tasarlamadım. Yani bu bana teklif edildi. Hı. Bu bana hili yayınlarının. Genç editörü Güneş Öztürk adını anayım bundan. Onun hı hı. aklından geçen bir şey. Hil yayınları zaten bu Kültür Rotalar serisine basıyor. Kate Klo'nun, Nike yolu vesaire hı hı. diğer çok güzel kitaplar basan bir yayınevi. O onun aklına gelmiş. Yayıncısı Hüseyin Sönmez'i de ikna etmiş. Ee, bana ulaşmışlar birazcık da bir tur verse neden? Üç yıl önce oldu bu. Ve hı hı. öyle başladı yani ben bir İstanbul bisiklet... Ya İstanbul üstüne yazdım tabii sık sık. Hatta bir tur verse nedeni de var... Ee, İstanbul Dergisi'nin Tarif Hakkı'nın yayınladığı orada da yazıyordum zaten evet, 10 yılı evet. aşkın 15 yıl önce de yazıyordum İstanbul ve bisiklet ilişkisi üzerine Hı -hı. ama bir İstanbul rotaları Anlatan bir kitap fikri yoktu kafamda. Bu teklif edilmiş bir şeydir bana. Ve bir rota halinde çıkmış oldu böylece. Peki e, İstanbul'un bir bisiklet kenti olduğunu söylüyorsun bir taraftan da. Artık yani siz fark etmeseniz de bir bisiklet kenti olmaya doğru gidiyor diyorsun. Evet bu ikinci cümle. Yani evet. henüz bisiklet kenti değil. Evet. Yani nüfus işte 15-20 milyon arası deniyor. Bunun... %5'i binse zaten 750 bin 1 milyon insan demektir. ve evet. 1 milyon bisikletçi 5 milyonluk kalabalık demektir. Yani siz 100 kişilik bir koşu grubuyla 100 kişilik bisikletçi grubuna baktığınızda aşağı yukarı o hacim çok Tabii. şeydir. Çok görünür olursunuz. Ona doğru bence gidiyor. Tabii bu biraz da benim bisiklet romantizmimle de alakalı. Yani bisiklet birazcık da selesin oturduğunuzda dünyayı Olmasını istediğiniz gibi evet. görmek istediğiniz bir yer yani. Ama e, o, objektifim de bir taraftan çünkü her anlamda bu cümleye kurabileceğim en isabetli yerdeyim. Şehrin limitlerine gelmiş durumdayız. Yani bu kitabı açtığınızda hı hı. şu üç sayfaya yayılan büyük yatay haritayı evet. gördüğümüzde o haritanın üstünde aslında şehrin coğrafi sınırlarını görüyoruz. İşte Çilingoz'dan Ave uzanan bir 160 kilometrelik kuş uçuşu evet. kuzey hattı. Evet. E bu kadar İstanbul. Yani ve her anlamda... ...yolun sonuna gelinmiş durumda. Hem metafor olarak... ...hem gerçek olarak. Başka yolu yok. Nereden geçireceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani... E, geçilecek tabii ki... Yani. ...şu anda. Üçüncü havaların mesela bu kitabın... ...o kısımlar yok. Çünkü evet. orası kapalı şu anda. Hı hı. E, Tayak adımla işte... ...Oda Yeri Arası. Kuzey'de. Hı hı. Eski Kömür Ocakları'nın bölgesi. Hı hı. E, ve... ...aklın yolu buraya gidecek diye düşünüyorum. Sadece o değil... E, ...müthiş bir bisikletçi popülasyonu var. Bu, bu çünkü çok iyi bir nesne... ...hakikaten. Yani... ...insanların en sevdiği nesnelerden biri... ...bütün dünyada. Evet. Ve hem işlevsel hem zevkli... Yani daha ne olsun Evet eylemleri de var mesela işte ne bileyim bisikletle ulaşım platformunu görüyoruz evet. Daha çok bisiklet gruplarının arttığı bir zamanda yaşıyoruz gerçekten Peki bir e, yani bisiklet kullanıcısı olarak da hissediyor musunuz sen bu e, güzelliklerini ya da bir faydasını e, diyeyim. Mesela işte trafikte çok genel bir klişe vardır ya trafikte kullanmak çok zor ya da İstanbul'da bisiklet kullanmak çok zor diye Ben trafikte bisiklet kullanıyorum Tabii ki bazı yerlere bisketi sokmuyorum. Bu Hı -hı. kitapta da oralara sokmadım zaten kimseyi. Sonuçta ben Hı -hı. Evet. bir seçim yapıyorum. Başka, evet. Türlü evet. Bir, ota. Başka bir İstanbul bisket kitapları da yazılabilir doğal olarak. Hı -hı. E, ama e, normal yollarda mesela işte buradan ne diyorum Galata kulisinden başlatıyorum Rumeli. Fenerini götürüyorum rotalardan biri bu dönerken de üç farklı rotadan döndürüyorum işte Belgrad Ormanları'nı da kapsıyor falan falan e buralarda ben yıllardır kullanıyorum bisikleti e çeşitli bisikletler kullanıyorum işte katlanırda kullanıyorum yarış bisikleti de kullanıyorum daha bisikleti de gerekirse kullanıyorum yani bu kitabı yazarken de zaten farklı bisiklet türlerini denedim ve oluyor bence şunu öneririm işte en az iki bisikletle gitmek iyidir mesela. Hı -hı. Sayı kalabalık oldukça hani bu Hı -hı. critical mass kelimesinin de evet, zaten şeyi evet. bu. Esprisi. Ee, daha güvenli hissediyorsunuz kendinizi. Daha e, araç sürücüleri de sizi ciddiye alıyor. Onlar da eğitiliyorlar bir taraftan. Tabii. Yani eskiden bundan 20 yıl önce kas taktığınızda böyle bir başka bir şeydiniz. Şimdi alışıyor. Göz alışkanlığı da önemli. Hı -hı. ya işte bisiklet ulaşım platformu mesela otobüs şoförlerine dağıttığı eğitim broşürleri falan, onlar etkili oluyor. Ve Kesinlikle. Türkiye iyinin de kötünün de çok hızlı. ...yaygınlaştığı bir ülke. Yani oradan umutlayayım diyeyim. Senin bakışın aslında biraz... ...şehre de böyle. iyi ve kötü. Yani hı. herhangi ayrı bir ayrı... ...bir ayrıcalık göstermiyorsun. Ben bu... ...geçerken de, tarif ederken... ...yani geçtiğin hı hı. yerlerde... ...nükleer santralin oradan sağdırın deyip... ...ondan sonra bir güzelliği de gösterebiliyorsun. <gülüyor> yani hani romantiyim dedin ama... ...aslında olduğu gibi İstanbul. Evet tabii tabii. Yani şunu söylüyorum... ...mesela işte... E, ...Kasımpaşa'da... E, Neydi oradaki kışlarında çok güzel bir kışla vardı yıkıldı Artık ya ortasındaki cami bırakıldı. Hı hı. Cezayir Hasan Paşa'nın arkasındaki onu yaptırdı. Arkasını bize dönmüş. Niye dönmüş ki? Çünkü yaptırdık kışla yıktılar <gülüyor> diyorum. Hani yani şehrin kıymeti yani nihayetinde. Ee, ve ama diyorum birazdan canınız sıkmayın İstanbul'un işte yoluna da Evliya Çelebi oluyor mesela. Yani büyük <gülüyor> Evliya Çelebi hakikaten. Ee, hani bir gülümsüyor size bir yerden. ya yani İstanbul böyle bir yer zaten. Evet, yani bir <gülüyor> Nefret ilişkisi gibi belki. İşte evet o duygusalla o sihre de işaret ediyor olman ayrıca bir yani okuma zevki olan bir metin olduğunda altını çizmek isterim yani. Ama esas işlevi bir rehber olması evet. Yani bunun bisikletler yanlarına alacaklar. Evet yani amacı o ee, ve işte bir takım teknik şeyler de var. Bu sizin açık radyo kitapları olarak yaptığımız QR kodlar kare kodları Aa, ben de evet. koydum. Evet. Onlardan okutup işte bir Strava aplikasyonu yükleyerek, bunun parasız versiyonu da var. Hı hı hı. Oradan kullanabilirler yani. Evet. Öyle bir teknik desteği de var. Haritaları kendim çizdim. Çok karışıktı çünkü mevcut haritalar. Olabildiğince fazlalıklardan arındırılmış haritalardır. Eğim grafikleri vardır. Hani yolun kaçıncı kilometresinde ne olacak? yüksekliğe çıkıyorsunuz gibi bir şey de var. Evet. Ve yani okurlar kendileri de buralardan... ...deyim editleyerek yeni rotalar üretebilirler. Tabii ki. Tabii tabii. Open Sonsuz şey gibi Yani diye. sadece bir fikir evet. e, aslında öneriyorsun. Avrupa ve Anadolu Yakası olarak ikiye bölünüyor aslında temelde... ...onu da söyleyelim evet. değil mi? Evet. Ee, bu arada bu kapağı açar açmaz karşımıza çıkan... ...haritada yani insanın hayal gücünü çok kamçılıyor. İstanbul evet şimdi <gülüyor> sınırlarına gelinmiş de... ...biz gerçekten ne biliyoruz hakikaten evet, İstanbul'la evet. ilgili... Evet. ...bir bisikletçi olarak İstanbul... ...gerçek İstanbul'a işaret ediyorsun... Ee, ...bu bir çağrı aslında... ...birçoklarımız, tüm şehirde yaşayanlar için... ...yani İstanbul'da yaşayanlar için... ...onu da belirtmek gerekir galiba... ...çok zamanımız kalmadı... ...evet, ee, evet Aydan Çelik de beraberiz... ...İstanbul Bisiklet Rehbiri... ...hili yayınlarından çıktı... ...sana dün bir seneden baktım... Ee, ...Aziz İstanbul... ...evet çok teşekkürler Aydan... Ee, ...katıldığın için... ...var mı eklemek istediğin... Ee, ...yani... Var elbet konuşacak bir şeyler ama... Tabii farklı. yani ömür biter İstanbul bitmez sözü de bitmez. Ee, teşekkür ederim tekrar yuvaya dönmüş gibi oldum bir an. Daha sık ee... görmek isteriz daha <gülüyor> sık duymak isteriz sesini. İnşallah. Da... Yani, yani dilerim İstanbul'u sele üstünden daha bir sever insanlar. Çünkü bu şehir hakikaten dünyanın hala bence göz bebeği. Evet bitmedi gerçekten. Bitmedi ve korumak lazım. Evet, İstanbul'un coğrafyası, tarihi hakkında da çok kıymetli bir e, eser, bir edebi eser olarak da görülebilir şahsen. Bunu da sana yazdım da ama evet, utanmadan bir daha söylüyorum. <gülüyor> Ellerine teşekkür sağlık, ederim. çok teşekkür ederiz. Ben Ağlencelik. teşekkür ederim. Evet, hil tekrar edelim İstanbul Bisikleti. bir kısa süre önce yayınlandı.